Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> On bir kulhu Allah Allah'u ahattesmeleri. Thank <laughs> you. Fatiha-i Şerife, maal besmele. <gülüyor> Üç salavat-ı لا اله الا الله لا اله الله لا الله لا الله لا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 لا اله الا الله الذ ين الظاهر ملك العبد المبين محمد الرسول من الله سالك الوعد الامين صلى الله تعالى عليه وعاله وصحبه لمن تباخو باسرع اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ya ay yehan Nabi, inna al-salnat şahidan ve mübessiran ve nəzira, vedaian ila Allah binhi ve sıraj minira, ve müşir ilminin bi anla himmiyalli Allahı fazlan kadira. Salaka Allah Rabbı Nalâla, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu selamu ala seyrette Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecmain, ve ve men tabi ahu bi ihsanin ilahi ve middir emma ba'du fe ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbena okunmuş olan 5 adet hatm Kur'an serimi çekilmiş olan 2 adet 4444 tanelik salat-ı tehniciyeyi hatm-ı Hayratımızı, hasenatımızı, namazlarımızı, oruçlarımızı, zikirlerimizi, tesbihlerimizi, vaad-ı nasihatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı ya şu mübarek ayda mutfum ve kereminle, ahsen ve etem olarak kabul eyle. Bu ayda hasenata kat kat, yüksek fazla başka aylardan ziyade ecirler verirsin hadis-i şerifte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz müjdelemiş Ya Rabbi bize fazl-ı keleminden ecl-i sevab-ı tesirler ihsan eyle. Biz hasıl olan bu üç önü mesubatı evvelen ve hasleten peygamber efendimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine arz ve ve hediye eyledik Ya Rabbi şu anda vasıbeyle peygamber efendimizi cümlemizden hoşnut ve Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, tevekkühüne cümlemizi râil edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in o mübarek âlinin, o ashabının, etbaının, saadat ve beşâit, tüm ki aliyemizin, evliyaullahın, mürşid ve sahip, talihlerin ruhlarına ayrı ayrı döktüleri üzere hediyeti vasıra eyle yarabbim. O büyüklerimizin himmetlerine, töveçhühlerine bizleri nâil eyle yarabbim. Bu beddelerini fetheden Fatih Sultan Mehned Hanım ve ordusunun vesair Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram ile yarabbim. Amin diyen kardeşlerimizin ahirete geçmiş olan ve bu hakimleri okuyan kardeşlerimiz kimlerin ruhları için okumuşlarsa Onların ruhlarına da vasır eyle, Ya Sair müminin-i ve müslüminin-i da ruhlarına dereceleri üzere itham eyle, Ya Rabbim. Kümlesinin kabirlerini pür nur eyle, ruhlarını mesurur eyle, makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle, Ya Bizlere rızâhına uygun yaşamayı nasip eyle, Ya Bizde sevmediğin ne gibi hal, huy ve sıfat varsa bizi şu mübarek ayda bunlardan kurtar yarabbim. Bizi sevdiğin hallerle hallendir yarabbim. Sevdiğin sıfatlarla muttası eyle yarabbim. Sevdiğin huylarla mütehallük eyle yarabbim. Sevdiğin amali salih'i işlemeye muhakkak eyle yarabbim. Yolunda daim zikrinde kaim eyle yarabbim. Ümmet-i Muhammed'e umumi olarak rahm eyle yarabbim. Hastalarımıza şifa, Dertlerimize deva ver yarabbim. Mücahit kardeşlerimizi dünyanın her yerinde kafirlere karşı galip eyle yarabbim. Mansur ve muzaffer eyle yarabbim. Hasreten Bosna'daki her şeydeki, Karabağ'daki, Karadağ'daki, Hindistan'daki zulüm gören, tecavüze uğrayan, canlarına kas edilen kardeşlerimize yardım eyle yarabbim. Amin. Kimsenin önünde bizleri hor ve zenin etmeye Rabbim. Kimsenin karşısında mağlup ve mahcup durma düşürme ya Rabbi. Bizlere musret ver ya Rabbi. Bizlere tevhidin bizlere tevhidin refiki eyle ya Bizlerin musretinde teyit ve takviye ile ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarını lütfunla, kereminle bizlere nasip eyle, Ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden cümlemizi koru, Ya Rabbi. Yolunda daim, zikrinde kain sevdiğin kullar olarak yaşamayı, huzuruna, hüsn-i hatime ile geçip sevdiğin, razı olduğun kullar olarak gelmeyi nasip eyle, Ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle, Ya Rabbi. Kebirle aldat göstermeye yarar. Amin. Kebirden bize âşi âlemin gölgesinde gölgelendirdin kullar olarak gölgelendir ya Rabbi. Peygamber Efendimizin Lü'aül Hamde altında toplaya ya Rabbi. Amin. Cennete bir daimihisap dahil ile ya Rabbi. Amin. Cehenneme düşürme ya Rabbi. Amin. Azaba ikaba uğratma ya Rabbi. Amin. Habibi Edibine has kul sana sana has kul habibi Edibine has ümmet olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin şu hatmini indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'in ahkamına en güzel tarzda itibar edip ömrümüzü Kur'an yolunda geçirmeyi nasip ettiklerim. Şu salat selamlar getirdiğimiz Peygamber Efendimiz'in sünnet-i öğrenip ona göre yaşayıp sünnet-i bu asırda ihya edip yüzlerce şiit sevabı kazanmayı bizlere de nasip ede yarabbim. Dünyanın ve ahiretin daha başka ne ne türlü hayırları varsa Bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlara bizlere erdir ya Rabbi. Amin. Dünyanın ve her türlü şerlerinden, şerlerinden, tehlikelerinden, üzüntülerinden, elemlerinden bizleri koru ve kurtar ya Rabbi. Duale üzüldü lütfumda kabul eyle ya Her hatim duası makbuldür, her hatim yapıldığı zaman yapılan dualar makbuldür diye Peygamber Efendimiz müjdelemiştir. Şu mübarek aycav hakim sonunda bizim de yaptığımız şu dağlarımıza eksiksiz kabul eyle ya Rabbi. Mutfuna ertiri ya Rabbi. Rahmetine masar eyle ya Rabbi. Rızaına vasıl eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzet-i ammâ yusufun ve selâmin vel merselîn velhamdülillâhi rabbilâreminel Fâtiha. <gülüyor> Sultanbeyli İmam Hatip Lisesi inşaatı için yardım toplanıyor dışarıda. Yardımınızı istiyorlar bir. Bir ayağım sakat üç çocuğum var. 550 bin lira kira veriyorum. Yardım istiyorum Bir kardeşimiz. Camiden çıkarken sağ kapıda da olacakmış. Yardım istiyor. Efendim, ona da yardım edersiniz. Efendim Çocuklu sorular var. Onların gücüm yettiğine cevap vereceğim. Ama önce iki tane soruyu cevaplandırmak istiyorum abdest alırken dua okumanın gerektiğini söylemiştiniz. Abdest dualarının bidat olduğunu duyduk bu konuyu mısınız, Muhterem kardeşlerim. Yani o kadar dinimize saçma sapan laflar sokmuşlar ki dinimizi karıştıracak laflar dolaşıyor ki. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde bütün bu abdest duaları. Yani Açın İlmihal kitapları, mesela Büyük İslam ilmihali Nimet-i İslam, böyle Diyanet İşleri Başkanlığı'na gidin sorun, en muteber ilmihal kitaplarını açın, hepsinde hadis suaları vardır. Bu hadis suaları Peygamber Efendimiz'in hadisleridir, bunlara bidat denilir mi? Yani bu millet ne kadar şaşırdı, ne kadar cahilleşti, ne kadar saçma sapan laflar söylüyor, anlayın yani. Abdest duaları Peygamber Efendimiz'in öğrettiği dualar, bunları edin diyor, etmeyenin sevabı olmaz, sadece abdest almış olur diyor, minnette bid'at diyor. Alam akıllı bid'atı şaşırmışlar. Bir de aynı şekilde birisi şey demiş, yemek duası sünnet değildir demiş. Yemek duası sünnet değildir de ne sünnettir? Peygamber Efendimiz her yemeğe dururken de kalkarken de dua ederdi. Bizzat onun mübarek ağzından çıkmış yemek duaları var. Veyahut şöyle dua edin şöyle dua edin diye bizim burada Şura'mız kitabında okuduğumuz gibi Hadis-i Şerif'te Yani çok sapıklar var Ne olur bir kimse size birisi bir şey söylediğin zaman Sen kimsin neyin nesisin bildin ne Nereye dayanıyorsun kaynağı ne diye sor Bak ne kadar saçma şeyler söylüyorlar Çok yanlış şeyler söylüyorlar yani sünnet olan şeylere çok büyük günaha da giriyorlar. Bidat demek söyleyeceğim. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Manya <da> doğru değil. <gülüyor> Yok gerekmez çünkü onun ismi. Resim çekilip albümde saklanması caiz midir? Ee, resim konusunda şimdi soruları cevaplandırıyorum tabi iftara yetişecek uzaya gidecek olanlar gidebilir Efendim, burada kalacak olanlar kalır ee, serbestsiniz yani şimdi resim çektirmek konusunda çeşitli kaviller var Suudi Arabistan'da mesela resim çektirmezler, harem-i şerife fotoğraf makinesi sokturmazlar ...fotoğrafçıları kovalarlar filan... ...ama fotoğrafla gidersiniz hasarlar... <gülüyor> ...yasak değildir yani... ...filan... ...neyse... ...bazıları diyor ki fotoğraf... ...ve ışıkların kağıt üzerine aksidir... ...bu... Su, ...yani suya nasıl aksediyor... ...gözümüzün arkasına nasıl geliyor... ...onun gibi bir şeydir... ...bunda bir mahsul diyorlar ama... ...yani çünkü tasvir yok burada... ...doğrudan dolayı ışıkların... ...oraya tesir etmesi var yalnız böyle boy resimleri bu benim babamdı, bu benim dedemdi yani bu caiz görünmemiş çünkü buradan hürmete, hürmetten efendim daha sapık şeylere doğru gidişler olmuş tarih boyunca onun için böyle resimlere, suretlere e, yasak olmuş yani ev resmi çekersin, fotoğrafsız olmaz 20. yüzyılda gazeteler, mecmualar Mimarlık, mühendislik, birçok ilimler Her şey fotoğrafla gidiyor Yazma ezerlerinin fotoğrafı çekiliyor Fotoğraf caiz ama Bir insanın boy resmi Ve onun böyle şey yapması pek uygun <gülüyor> olmuyor Uygun görmüyorlar Bu kadar anlatalım uzunca da Yani böyle bilin esas itibaren Şimdi bir sürü yazılan Bazılarını şöyle şey Şöyle şey yapayım <gülüyor> Ha, ders almak isteyenler varsa o zaman iş karıştı şimdi ders almak için eskiden karşı tarafa gidin diyorduk karşı taraf statüsü değişti efendim odalara bölündü orada yer yok ders alacaklar burada oturacak kadınlar da dersi kendi yerlerinden zaten kapalı devlet televizyon yayını var oradan dinleyecekler ikindiden sonra da TB istiğfar etmek zaten sevaptır. beraberce tevbe edelim yani sorunlardan vazgeçtik, ders tarif ederim çünkü herkes evine barkana gidecek, iftar edecek, onları geciktiremeyiz yani. <gülüyor> Buyurun beraberce bir tövbe ve istiğfar edelim, tarikata giriş dersi veriyoruz yani. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim, el kerim, el rahim. Elbili a ilah illahu elhayel el du bile ve, ve eselhu terbete ve mankreta ve hidayet elena. Innahu hu terbabul rahim terbete abdin zalim bin eshi la yemli bin eshi merkez ve la Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mesletatü eûzu dike min şerri ma sanatü ebu'u ve bi nimetike aleyye ve ebu'u dizembi tavkirli fe innehu la yaghfiru zünude illa ente bu Peygamber Efendimiz'in tevbe duasıdır, istiğfar duasıdır. Allah dualarımızı kabul etsin. Geçmiş bütün günahlarımızı silsin. Sil baştan, bundan sonraki ömrümüz yeniden, yeni bir mevsim, yeni bir devre olsun. Günahsız bir devre. Bu bu devrede haramlara, günahlara bulaşmadan sevdiği kol olarak yaşamayı Allah kimlerinize nasip etsin. <gülüyor> Derviş olmak ne demek? Terdikata girmek ne demek? Yani tam Müslüman olmak, marifetullah'a talip olmak, efendim Allah'ın sevgili, sevgili kulu olmak, ahlakını düzeltmek için çalışmalar yapmaya başlamak demek oluyor. Tabi tevde eden kulun zirahlarını Allah affeder diye hadis-i şerifler var. Ümitliyiz, sevinçliyiz, Allah affetmiştir. Fakat kul hakları silinmez. Onun için üzerinde kul hakları varsa, Terikata girerken bir şartta kul haklarını sahiplerine vermektir. Üzerinde hak bırakmamaktır. Manevi hakkı olanlarla helalleşmektir. Nesani, dinyevi, şeytani sebeplerden dargınlıklar olmuşsa dargınlarla barışmaktır. Böylece bir yani yakanıza yapışacak kimse kalmasın diye tedbir almış oluyorsunuz. Kul haklarını da ödeyin yani. Tevbe ettiniz, binahlar süründü. Kul da ödeyin, onlar da silinsin. Namaz ve oruç borçlarınız varsa onları da ödeyeceksiniz. Onlar da tevbe demekte de silinmez. illa ödemek lazım. Kılmadığınız namazları hesaplayın, ödemeye başlayın. Tutmadığımız oruçları hesaplayın, ödemeye başlayın. İzerninizde ibadet borcu bırakmayın. Borç olup da giderseniz ahirete, ahirette bunları kılmadığınız, tutmadığınız için özel azaba uğrarsınız. Şiçekli azaba uğrarsınız. Ona düşmemek için burada ödemek lazım. Devamlı abdestli gezeceksiniz. Bizim sizden istediğiniz. Çünkü devamlı abdestli gezmek şeytanın yanma sokulamamasına, insana pek resvese ve verememesine, onu aldatmamasına yarar. İnsanın hayırlı bereketi çok olur. Zamanı bereketli gider. işleri rast gelir. Ömer'in kesesi bereketli olur. O bakımdan devamlı abdesti gezmeyi tavsiye ediyoruz. Hiç abdestsiz olmayın. Daima hazırlıklı ateşli olun. Ezan oturursa camiye gelir namaz kılarsınız. Kur'an okuyacaksınız. Elinizi uzatıp Kur'an alır okursunuz. Ölüm gelirse kelime-i şehadet getirir. Abdest olarak geçersiniz. Onun için devamlı abdestli olmağa dikkat edin. Her gün zikir vazifelerinizi yapın. Zikir bütün Müslümanların vazifesidir ama yapmayanlar oluyor, yapmayanlar olduğu için yapanlara derviş deniyor. Aslında herkesin yapması lazım çünkü Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş ki ya اَيُّهَا لَذِينَ اَعْرَى daha دَهَا kesir Ey iman edenler! Allah'a çok zikredin. Niye buyurmuş ki? Rabbi رَبِّكَ ve asıyla, Gece gündüz Rabbinin ismini zikret. E demek ki vazife. Demek ki Allah'ın ayetine göre zikir yapması lazım herkesin. Size zikir vazifelerinizin yapın. Çünkü biz tam Müslüman olmak istiyoruz. eksikliği kusurlu olmak istemiyoruz. Bazı vazifeleri yapıp bazı vazifeleri yapmamak değil de her şeyi tam yapmak niyetindeyiz. Bu yola onun için ayak basmış oluyoruz artık. Zikri nasıl yapacaksınız, ne zaman yapacaksınız? Hangi zaman müsaidse gününüzde zikri oturup yaparsınız. Hatta oturmak şartı da yoktur, yürürken de yapılır, at üstünde de yapılır, binekle de yapılır, her yerde olur. Zikir yapacağınız zaman normal olarak tabi temiz, tenha bir yerde, kıbleye doğru oturursunuz, gözünüzü yumarsınız, evvela 25 defa estağfurullah diye başlayın. Nasıl yemeğe otururken insan en yıkıyor, hani kerimse çüren diye, e, zikre de başlarken önce bir estağfurullah diye ki manevi bakımdan temizlensin. Sonra bir Fatiha üç Allah okuyun, bunları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye edin ve Peygamber Efendimiz'den bize kadar gelmiş geçmiş bütün şehrlerimizin, pirlilerimizin ruhlarına hediye edin. Tabi biz 1400 küsur yıldayız, bizlerince nice evliyaullah, mürşid-i kâmiller geldi geçti, onlar bizim hocalarımız, büyüklerimizdi, onların ruhlarına tabi böyle Fatiha'lar hediye edeceğiz onların mahiye yardımlarını, hinnet ve teveccüklerini talep niyaz edeceğiz. ruhaniyetlerinden istindad edeceğiz. Bu da tamam. Sonra gözünüzü kapatıp Rabutayı Mevk, Rabutayı Mürşid, Rabutayı Kalp yapacaksınız. Rabuta burada düşünmek manasına geliyor. Rabutayı Mevk, ölümü düşünmek. Rabutayı Mürşid, nürşüt, mürşidi düşünmek. Rabutayı kalp, kalbi gönlü düşünmek demek oluyor. Ama Görüntülü düşünmek demek yani gözünüzü kapatıyorsunuz gözlerinizde hayalinize getiriyorsunuz nasıl öleceğinizi Rabı teyin şöyle yatakta yaptığınızı Azrail'in selamın gelip görsünüzde çöktüğünü can almaya başladığını Efendim işte o zor anda Allah lütfetiyor imdadı ilahi erişip nasip oluyor da eşheru ella ilah illallah ''Ve Muhammeden abduhu ve diyorsunuz. Öyle mümin kamil olarak ruhunuzu kelime işaret edip getire, getire teslim ediyorsunuz. Azrail alır ruhunu insanın ne yapar? Ahiretli diğerlerini gösterir, getirir, başucuna bırakır. Ruh bedenden ayrı serbest, geride kalanları görür ama bir şey diyemez. İşte ağlaşıyorlar, hazırlık yapıyorlar, soyuyorlar, yıkıyorlar. İşte taputa koydular, işte camiye getirdiler. İşte namazımı kıldılar, işte eller üstünde Kandistan'a götürüyorlar, işte göndüler, dualar ettiler, gittiler diye diyoruz bunlara. İnsanlar gidince kabirde sorgu hal vardır, işte melekler geldi, soruyorlar, Rabbim kim, Peygamberim kim, dininde kitabını kırmen neresi, Size cevap veriyorsunuz. Doğru cevap verince melekler tebrik ediyorlar kabir genişliyor, cennet parçası gibi nurlu bir hale geliyor. Ahiretteki evli Allah, büyüklerimiz geliyorlar. Hoş geldin evladım diye karşılıyorlar. Biz de tabi onların yerince seviniyoruz. İşte onlarla beraber Cenab-ı Hakk'ın zikri meşgul olmaya devam ediyoruz. Aylar, yıllar, asırlar geçiyor. Kıyametin kopma zamanı geliyor. Kabirden kalkıyor cümle mevda kıyamet kopuyor. Mahşer yerinde toplanıyorlar. Büyük bir izdiham. Mahkeme-i Kübra kuruluyor defterler açılıyor sevaplar günahlar tartılıyor iyiler kötüler ayrılıyor iyiler ehli cennet uçarak koşarak sıratı geçip cennete varıyorlar kötüler ikile katılıp cehenneme atılıyorlar cehir cehir yanıyorlar feryadı fikanlar çığlıklar içinde çok pişmanlık çekiyorlar ama iş işten geçmiş oluyor İşte bunları düşünmeye rağbata emrettiğimiz Efendimiz'in emridir ölümü çok düşünün diye tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz ondan düşünülüyor bundan düşüneceksiniz nefsinizle diyeceksiniz ki el nefsin, hayat bir gün mutlaka bitecek hani dedeler mineler konular komşular herkes düşüyor sen de öleceksin öldükten sonra cehennemliklerden olma e, cehennemliklerden olursan orada ağlamanın pişman olmanın faydası yok onun için bu dünyada iken cehennemden kurtulma çalışmalarına şimdi başla cenneti kazanmaya gayrete gel sevaplı işler yap, günahlı işlerden vazgeçeceksiniz. Kendinizin ıslahı için nefsize nasihat edeceksiniz. Rabıta-i meyt yapılıp da bu nefse bu nasihat yapılınca nefis ıslah olur. Güzel bir rabıta-i sonra bu nasihat her gün her gün yapılacak tabii. Nefis ıslah olur, kalbin nurlanır, sevabı çok olur, derecesi yükselir gafletten kurtulur, ahirete hazırlanması mümkün olur, cenneti kazanır, cehennemden kurtulur. Onun için, Rabıte-i Mevkübe böyle, zikre oturunca yapın, bir. İkincisi, zikrullahı karşılıklı beraber yapıyoruz diye göz eline getirin. Bizi karşınızda hocalarımızla beraber düşünün. Gönlünüzü <gülüyor> gönlünüze bağlayıp, gelinlik olan Fevzi bunu hazır olun. İnsan gözünü kapatıp da böyle mürşidini düşündü mü, kendisine mürşidi tarafından çok seyirler gelir çok nurlar gelir, içi dışı nurlanır, yaptığı ibadetin tadını duyan faydasını görür. Sonra bunu yapa yapar tarikatta fenafi şey makamı, fena makamı denilen hal hasır olur. Ondan sonra daha güzel haller nasip olur. Onun için rabatayı mürşidi de güzelce yapın. Sonra rabatayı kalp dedim, başınızı kalbinizde eğip kalbinizi iç aleminin penceresi kapısı gibi düşünün. İçi alemini insan camdan bakınca nasıl böyle etraf büyük, ileriye kadar dağlar, ovalar görülüyor. İçi alemi de insanın sonsuz, uçsuz, sözler ağaç alaya kadar gider. İşte o alemde Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünün. Gönül aleminde, kalp aleminde. Değil ki, Yarabbi yar senin, gök senin, cümle varlıklar senin, ben de senin bir kulunum sana iyi kuluk etmek istiyorum, tevkidini refik eyle, ben de senin zikreden, sana şüpheden, kullandan olayım, yolunda daim zikirde kayım olayım, yarabbi diye dua edin. Allah biliyorsunuz ki her yerde hazır ve nazırdır, insana şah daha yakındır. Elbette böyle kendisine dua edeninin duasını bilir, dua edenlere duasına karşılık vereceğinde müjdelemiş, artık onun sevinci içinde zikre başlarsınız. Rabıteyi mert, rabote-i mürşif, rabote yaptıktan sonra şu fikirleri yapın, 100 estağfurullah çekin 100 la ilahe illallah çekin 1000 defa Allah Allah diyin yüz defa salavat-ı şerife getirin 100 defa da gulüvallah okuyun 5 çeşit fikir, estağfurullah, la ilahe illallah Allah, salavat-ı şerife, gulüvallah, ahad bu vazifeleri her gün yapın Yaptıktan sonra da el açıp dua edersiniz. Kendinize, geçmişlerinize, dünyanize, ahiretinize ait muratlarınızı, dileklerinizi Allah'tan istersiniz. Hem kendinize dua edin hem sevdiklerinizle. Biz de duadan unutmayın. Dervişkin zikir tarafı bu. Zikirden başka vazifeler tabii olacak elbette. Tam sular olmak için. Tam vazifeler yapmak lazım. Onun için namazları camide, evvel vaktinde, usulüne uygun güzel abdest alarak takva ile, huşu ile kılmaya edin, bir. Sabah namazından sonra oturup zikrullahla evrad-ı şerife dualarımızı okumakla vaktimizi değerlendirin, kere atmak için çıkınca işrak namazı kılın. Burada yapılıyor sabahları, iki. Sabahla öğlenin arasında duha namazı vardır, onu da kılın. Dokuz, on, on bir. Böyle öğlenin kere girmeden bir ara onu da kılın. Akşam namazının arkasından evvâbin namazı kılınır, o da çok sevaptır. İki rekat, dört rekat, alt rekat, onu da seccadeninden ayrılmadan kılıverin. Denizlerin şefi kadar günahın suçabası, aklını severin. Gece yatarken taze abdest alıp, dört rekat namaz kılıp abdestli yapın. Abdestli yatanın bütün gecesini ibadete yazar melekler, etrafına melekler toplamın, gecesi hayırlı geçer, ölürse imanla geçer. O bakımdan, Böyle resmada dikkat edin, geçerli yiyin, uykunuzu verip teheccüd namazına kalkmada alıştırın kendinizi Çünkü çok sevaptır teheccüd namazı ve o vakitte yapılan dualar makbuldür Demek ki işaret namazı, duha namazı, evvabil namazı, gece yatarken kılınan salatü'l-leyin ve salatü teheccüd olmak üzere Beş çeşit sevaplı namazda size öğretmiş, hatırlatmış olduk, onları kılın Pazartesi, Perşembe oruçları tutarsınız Ramazan'dan sonra da Arabi ayların 13-14-15'inde oruçları tutarsınız Şevvalin altı gün orucu, Zilhinçenin 10 gün orucu Muhammedin orucu gibi oruçları Hadis-i Şeriflerde tavsiye ediyor Efendimiz onları tutarsınız Namazlarınız, cecililerin, oruçlarınız imadeslerle, hayır hasenat ile efendim sevatlı işlerle sevabınızı artırmaya çalışın Emri mağdur, nehri mühker yapın İlim öğrenin, öğretin, cihad edin her bakımdan, malınıza, canınızda sözünüzde, kaleminizde, sevap kazanın. Her çeşit sevaplı işte, ön sasta yer alın, gayretli olun, koşturun. Her çeşit günahtan kaçınma dikkat edin, takva ehli olun. Bilhassa gözünüzü haramdan sakının, bilhassa dilinizi günahlı sözlerden sakının. Dilleş, kadı, bir iftira, yalan, dolan vesaire hep dille olan günahlardır. Günahlardan dilinizi, elinizi, gözünüzü, kulağınızı, ayağınızı, her ağızlarınızı koruyun. Bina olan yerlere adım bile atmayın. Termişlik bir taraftan sevaplı işleri yapmaktır, bir taraftan günahlardan kaçıp takva ehli olmaktır. Bir taraftan da güzel huylu olmaktır. Tatlı dillü, güleç yüzlü, sabırlı, cömert, Allah'ın sevgili bir kulu olmaya gayret edin. Ben bir de size zikri kalbi tarif edeyim, beni dinleyin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Şimdi beraberce söyleyin, Allah şahit olsun size. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, şimdi ağzınızı kapatın, gözünüzü de yumun. İçinizden Allah demeyi devam ettirin sessizce. Dil didak kıpırdamadan, kalbinizden geçirerek sise devam. Allah mübarek olsun. İşte böyle içten zikretmeye zikri kalbi derler. Bu çok sevaplı bir zikirdir. Kalbinizi bu zikre araştırın. Gece de, günlüğü de, yolda, işte daima kalbiniz Allah desin. Allah'ın zikriyle teşkil etsin. Kahretle vakit geçirmesin. Her an sevap kazanın. Ahirete büyük sevaplarla gidin. Demek ki günlük zikirlerinizi yapacaksınız. Öbür zamanlarda da bu zikri kalbiyle zamanınızı hep Zükerle geçirme, devamlı sevap kazanmaya gayret edeceksiniz. Günahlardan kaçınacaksınız, sevapçı işleri yapacaksınız. Ahlakınızı güzelleştirip, kamil bir Müslüman olmaya çalışacaksınız. <Gülüyor> Allah muvaffat etsin. Bir de bir ayet-i kerimeyi hatırlatayım size ki, Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yubayye'uneke innema yubayye'unallah. Yüce Allah Teala evi him, senin nefesinde inama yinçusu, Allah'ı tesettiği için azimla. Peygamber Efendimizden bütün o zamanın insanları gidip beyat edip Müslüman oluyorlardı. Müslüman olanlar beyat ediyorlardı, kadınlar da, erkekler de. Peygamber Efendimizden sonra kulağa i rüşdiine beyat ettiler. Ondan sonra müshidiine, kamiline beyat ettiler bu zamana kadar geldi siz de bize böyle intisap edip değer edip bağlanmış oluyorsunuz. Bu bağlılığınız esas itibarıyla Allah'a söz vermek, ilk tam bir olmak, Allah'a bağlanmak demek oluyor. O bakımdan çok şerefli, çok sevaplı olacak. ecr azim kazanacaksınız diyor. bu ayet gelmeden anlaşılıyor. Ama sözünde durmaz ahdinden dönerse o zaman tabi hem hayatında kalır hem iyi yolu bıraktığı için mahrum kalır hem de sözünü tutmadığı için sorgu hal mesuliyet altında kalır onun için Allah dilerim ki sizi yolunda daim etsin şeriatın Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'in yolundan ayırmasın Hayatınızda tam İslami has Müslüman olarak yaşamayı nasip etsin talibatın inceliklerini, adabını, ehkamını, ahlakını öğrenir Mümini kamiller olmayı nasip eylesin. Güzel, tatlı, dilli Allah'ın sevgili kulları olun. Sevdiği işleri yapın. Emriniz hayırlı, dereketli, sevaflı geçsin. Allah'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varın. Cennetiyle, cemaliyle Allah Celle Celaluhu müşerref eylesin. Bir hürmeti esrarı suratil, Fatiha. Namaza az kaldı, ben bir abdest lazım.